Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF'in Blue Panda yelkenlisi daha iyi korunan bir Akdeniz fikrinden hareketle çıktığı yolda Türkiye'ye ulaştı. WWF'in Blue Panda yelkenlisi denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için Haziran ayında Fransa'dan başladığı yolculuğuna Kasım ayına kadar devam edecek. Blue Panda bir yandan tehdit altında olan deniz yaşamıyla ilgili bilimsel araştırmalar yaparken diğer yandan ziyaret ettiği kıyı kentlerinde aktinizi tehdit eden plastik ve petrol kirliliği ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor ve kitleleri harekete geçmeye çağırıyor. Blue Panda 14-28 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yani gelecek haftanın tamamı burada. 4 Ekim'de İzmir'de, 10 Ekim'de de Antalya kaçtı. Yelkenliğinin Türkiye etkinliklerinin ortak noktası plastik kirliliği. WWF tüm dünya liderlerine çok geç olmadan harekete geçmeleri için çağrıda bulunarak 2030 yılına kadar denizlerimizdeki plastik kirliliğini durduracak küresel ölçekte bağlayıcı yeni bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin hayata geçmesi için imza topluyor. Tüm dünyada yaklaşık 1,5 milyona yakında imza toplandı bile. Good4Trust.org'dan Berk Butan, 20 Eylül iklim grevi için gezegenin yaşam destek ünitelerinin gün geçtikçe zarar gördüğü çağımızı, iklim ve biyolojik çeşitlilik krizleriyle, sosyal adaletsizliklerle, geçim sıkıntılarıyla ve bunlara tezat oluşturacak biçimde güçlü global ekonomik bir sistemle tanımlamak mümkün diyor ve devam ediyor. Sanayi devriminden bu yana devam eden kar maksimizasyonuna ve kaynakların tüketimine dayalı mevcut ekonomik sistem, Açık bir biçimde gezegenimizin geleceğini tehlikeye atıyor. İçinde bulunduğumuz durumda bir eylemlilik sorumluluğunun taşıyıcısı olduğumuz da aşikar. Geç olmadan harekete geçmeliyiz. Adil, barışçıl bir dünyayı yaratabilmek için yaşamlarımızı, alışkanlıklarımızı dönüştürmemiz gerekiyor. Bu kötü gidişatı yaratan ekonomik, politik tüm faaliyetleri geç olmadan durdurmalı. Yaşama verdiğimiz zararı minimize edecek biçimde kendimizi ve makro yapıları dönüştürmeliyiz. Bunun için gezegenin dört bir yanında ilham verici bir hareketlilik var. Greta Thunberg ve Fridays for Future hareketinin öncüğünde tarihin en büyük iklim odaklı grevi 20-27 Eylül tarihlerinde gerçekleşiyor. 23 Eylül'de New York'ta toplanacak olan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde hedef alan bu haftalık eylemlik hali iklim mücadelesini kitlelere yaymayı ve karar vericileri geç olmadan harekete geçirmeyi hedefliyor. Bir hafta sürecek olan bu eylemlik için de bizim için büyük Gün 20 Eylül Antalya, İzmir, İstanbul, Malatya, Eskişehir ve daha birçok şehrimizde greve ek olarak iklim buluşmaları gerçekleştirecek. Elbette iklim eylemleri bu bir haftalık grevle sınırlı kalmayacak. Burada amaçlanan iklim dostu adımlar atılana kadar dünyayı etkisi altına alacak Kitlesel bir iklim mücadelesine oluşturabilmek. Tam da bu nedenle geldiğimiz bu noktada hepimizin sorumluluğu bu grevi büyük bir iklim seferberliğine dönüştürmek. Zira ancak kendi bireysel yaşantılarımızda hedeflediğimiz iyileştirmelerin ötesine geçerek geleceği tehlikeye atan ve sadece daha çok kar elde etmek için yaşamı yok sayan şirket ve tekerlerin mevcut yok edici faaliyetlerini sınırlayarak insan odaklı ekolojik zararı minimize etmekten söz edebiliriz. Yaşamımızı ve gezegenimizi tehlikeye atan tüketim odaklı ekonomiyi dönüştürmemiz lazım. Yaşamı tüketen tüketimin yerine iyiliği ve karşılıklı güvene dayalı ilişkileri sağlamlaştıracak, dayanışma ilkeleriyle örülü, karı değil mutluluğu ve değeri maksimize etmeyi amaçlayan ekolojik ve sosyal açılardan adil ve onarıcı bir ekonomiyi türetim ekonomisine konuşmaya başlamamız gerekiyor. Mevcut ekonomik alışkanlıklarımızın temelini yaratan sanayileşmeye bağlı gezegenin 1 santigrat ısınmasına yol açtık. 2030'dan itibaren ise kritik eşik olan 1,5 santigratlık ısınma söz konusu. Eğer alışkanlıklarımızı değiştirmezsek ekolojik sistemler ve yaşam pratiklerimizde geri dönüşü olmayacak değişimler gerçekleşecek. İşte iklimsel sorumluluğumuzun kaynağı da tam olarak buradan geliyor. Türsel olarak gezegeni içine soktuğumuz krizden en az sayıda yaşamın etkilenmesi için ekonomik pratiklerimizden başlayarak yaşamlarımızı topyekün dönüştürmenin yollarını aramamız gerekiyor. Akşamdan sabaha olmayacaksa da fazla vakit kalmadığını da unutmamak lazım. Yaşam pratiklerimizi değiştirmek konusunda dayanışmak, karar vericilere baskı yapabilecek kadar güçlenmek için herkesi goodfortrust.org'a bekliyoruz diyor Berk Butan yazısında. Ekolojist.net'ten Pınar Özurgancı Eşkin'in haberine göre Hollandalı bilim insanları yaprak gibi görünen ve hareket eden bir güneş reaktörü geliştirdiler. Geliştirilen yapay yaprağın mikro kanallarına kimyasal madde yerleştirince güneş ışığına maruz kalınca ilaç üretiyor. Plexiglas'tan yapılmış olan yapraklar içinde bulunan ultra ince kanallar sayesinde güneş ışığını absorbe ederek kimyasal reaksiyonlar gerçekleştiren minicik reaktörler yapıyor. Araştırmacılar doğadaki yapraklardan ilham alarak geliştirdikleri silikon kauçuk malzemeden üretilen çok ince damarlı kanallar tasarlayarak başarılı oldular. AinTov'un Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları kimyasalların seçimine bağlı olarak hemen hemen her türlü ilaç hızlı ve sürdürülebilir şekilde üretilebilir ve böylece belki bir yağmur ormanının ortasında sıtma ilacı üretebilir veya uzayda baş ağrısı hapı yapabiliriz diyorlar. Kırklareli'nin Baba Eski ilçesine bağlı Oruçlu Köyü'nde sulama göletindeki sular tarlaların sulanması amacıyla aşırı su çekilmesi nedeniyle 3 gün önce kurmaya başladı. Su seviyesi önemli oranda düşen gölette de çok sayıda balık öldü. Bunun üzerine Kırklareli Valisi Osman Bilgin gölete su takviyesi yapılması için talimat verdi. İl Özel İdaresi ekipleri de tankerle gölete su taşımaya başladı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.